İnsanlara da ne yapılır? Buna göre muamele edilir. Yani Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü ve Sellem, insanlara bulundukları hal üzerine ne yapın? Muamele yapın diyor. Bu muameleyi düzgün yapmadığında ya küstürürsün ya kızdırırsın. Ama herkese bulunduğu hal üzerine amel edersen bunda hiçbir sıkıntı ne yapmaz? Olmaz. Yani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 veya açık sahrada olan bir yere işte veya ormana ağaçların üzerine kulübe yapmalar, betondan evler yapmalar vesaire. Bunlar hiçbir zaman insanı ne yapmaz, korumaz. Geçici bir nedir? Bir barınaktır. Allah'a sığınmaysa kişinin Allah'a karşı aciz bir varlık olduğunu itiraf etmesidir. Bunu insanın güzel anlaması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 Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra da tezelden tövbe edenlerin tövbesinde eee tövbesi dirayetinde geçtiği gibi bilgisizlik, gaflet, inanç zafiyeti saldırgan gibi anlamlara gelir. Yani e, usulde de bir kâide vardır kardeşler. Kişinin bilgisi nispetinde tövbedenliği vardır, mahrumiyeti vardır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 Allah diyor ki evlerinizde oturun Kime? Kadınlara diyor. Şimdi bir toplumu eğiten çocuklarını yetiştirip topluma sunan ki Ama hangi kültürle yetişmişse çocuğuna da verdiği nedir? Eskiden aldığı, yeniden aldığıyla aynısını veriyor. Ben mesela Sincan sohbetlerine geldiğimde hatırlarsa, İbo'nun küçüğüydü çocuk o zaman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 O da gidip geldiğinde yorgun gidersin, yorgun dönersin, bir saat ya da iki saat. İki saat görmenle senin onun İslam'ı yaşansın, oldu, ne yapamazsın, anlayamazsın. Bu insanlarla bu davet ne yapmaz, gitmez, iflas eder kardeşlerim. Çünkü kendileri cahil, cahil olan birisinin yetiştireceği de kendi gibi cahil bir topluluktur. Cahil toplulukta aynen burada belirttiğimiz gibi,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 Kelkitlerden birkaç tanesi hep içerdi yol kenarında. Geleni soyardı bıçaklarını falan. Soygunculuk yapardı. O zaman oralar çok fena idi. Kızılcamamlardan birine bir şey yapmışlar. Böyle yanlışlık. O da geliyor kalabalık oturuyorlardı. Kendi eşrafına söyledi. İnanın kardeşler mahallede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 Nafile oruçlarının yanında sen kendini ne yaparsın? Küçük görürsün diyor. Bak buna rağmen onlara bu ne yapmıyor? Fayda vermiyor cahilliklerinden. Ve Hazreti Ali'yi şehit eden Abdurrahman bin Mülcem geceleri çok ibadet eden birisiydi. Ali gibi bir baba yiğidi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın damatı olma şerefine ermiş bir sahabeyi cennetten müjdelenen bir sahabeyi şehit ettiğinde gidip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 sevinir, memnun olur, kasalız Allah kendisinden razı olsun İbnül Cevzi, herhangi bir gerekçe olmadan yıllarca seviş secdesi yapan bir abitten bahseder. Kendisine, neden gereksiz seydeleri yaptın diye sorduğunda, ihtiyaç için, ihtiyaç için yaptım demiştir. Bunun üzerine bir fakir kendisine,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 O alemin sözünü al sabah ayrı bir iştihat, akşam ayrı, öğlen ayrı. Bunlar internet şeyhülislamları, insanların dinlerini çok rahatlıkla ne yapabiliyor? İfsat edebiliyor. Neden bu insanlar rabet ediliyor da ilim ehlinin kadri kıymeti bilinmiyor? Neden? Cehalet. Karsındaki dininin emir ve nehirlerinden azıcık haberdar olsa